Welcome Walk'un sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yani sonuçta güzel şarkı. Böyle çok da söylenecek fazla bir şey yok. Aaaa! Aaaa! Sevgili dinleyiciler, aynısını yaparak başladığımız bir günden, bir sabahtan daha merhaba. Sizle, kocaman bir merhaba, günaydın, teşekkürler. 8.43 oldu saatimiz, Walk sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve devam edeceği de benzer. Evet, Uktay. Güzel bir retweetle başladık modern sabahlara. Retweetle başlayalım. Twitter'dan, Twitter'dan Nasıl başlarsan bahsedelim. öyle gider derler Twitter için. E, Ritwight ile başlarsan Ritwight ile gidersin. Aa onun doğrusu Ritwight değil mi? Tabii Ritwight. Doğru. Nasıl doğrusu... Madonna değilim? Madonna. Madonna. Nasıl? Ee, Affedersiniz da... marka söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum ama okup telaffuz anlamında söyle Mesela nasıl ki Adnan o bir marka değil veya şöyle söyleyeyim Piner değil, The Pioneer diye okunur. Gibi gibi. Gibi gibi. Pek çok şey gibi. E, retweet değil. Retweet olacak. Retweet. E, onunla başladık. 30 Mayıs 2014 Tümay Sabahından. aydın e, sevgili izleyiciler. Kocaman bir merhaba. E, Mayıs'ın son gününü yaşadığımız. Efendim Mayıs günlerde... ne yapmayalım? E, Şurup gibi bir hava. Ben başınızı ağrıtmayayım. Daha fazla. Her taraf su. Her taraf su. Vallahi Ay. hakikaten neyin ne, yani gerçekten şurup gibi bir hava yalnız ya bu kadar böyle, ıslak ıslak böyle bir hava ne ya işte Bahar ayı gider ayak böyle şey yapıp gider. Yani e, ne derler? Bir ıslatıp gider. Buruk gidiyor diyorsun. Ya yani, buruk mu gidiyor göz baharın gözyaşları mı bu? Bilmiyorum yani ama işte diğerimize dokunuyor. Esnafın yüzü gülüyor. Barajlarımız doluyor. Ondan dolayı esnafın yüzü gülüyor. Çünkü ha, esnaf da. ne yapacak? Baraj boş olursa esnaf da, bar vatandaş da bir, yani esnaf da bir vatandaş sonuçta o da susuz kalacak. Doğru da esnaf da... da ayrı bir yaratık gibi düşünülüyor esnaf. Barajlar dolduğu zaman esnafın yüzü gülme hadisesi de şöyle 3-4 senedir falan olan bir hadise ülkemizde. Yani buğdaylar... Her e vesileyle. Her e vesileyle yüzün gülecek. Ürünler yetişmiyor, su yetmiyor gibi evet. bir dert hepimizde vardı. Evet, Konya Ovası ee ne Ovası bir... Darı ambarı. Ambar. Türkiye'nin ne ambarı ne ambarı? Buğday ambarı olabilir. olabilir. Bıyday bıyday. Doğru Ama... buğday yazılır bıday yok. Ama darı ambarları da var yani Konya'da evet. pek çok yerde. E, o yüzden e, bütün ambar sahiplerine selam olsun diyoruz. Bir kez daha kucak dolusu sevgiler. Ee, ve bakıyoruz efsanevi parfüme e, Aa, Avrupa Birliği'nden gençleş... yasak geldi. 8 yıl gençleştiren parfüm değil mi Oktay? İşte biliyordum. <gülüyor> biliyordum, biliyordum. Bunda da bir numara var yalnız. Numara değil derken mi? yani sanki bir numarası var bunun abi değil de isminde numara olan e, parfüm var ya bildiğimiz. Şu mu? <gülüyor> değil o değil. Artı bir. <gülüyor> Artı bir o. mi? Ha. Ben bir eksik söyleyeyim şey sevgili dinleyiciler. O senin toplamları 32, toplamları 12, çarpımları 32'nin mi diyorsun sen? <gülüyor> O değil canım, canım, efsanevi diyorum o ya. O parfüm değil ki zaten. İşte yani ne bileyim. Döğdorun. O, o ne o zaman gösterdiğin öyle bir şey? Ben... <gülüyor> o, başına da şey getiriyorsun. Ha tamam anladım. Ya. Yok o değil, artı bir ekle bu. Artı bir ekle. Bir elin parmakları kadar. Bir yaklaşık kadar. sonuç sevgili dinleyiciler siz de inşallah doğru tahmin etmişsinizdir. Valla sırf bugünkü programı e, isim vermemek için bitirdik. Valla. <gülüyor> yani şöyle onu bulabilmek için, birbirimize anlatabilmek için gibi olmasın. Dünyada 30 saniyede bir şişe satılan şişesi. bir şişesi dünyada 30 saniyede bir satılıyormuş. Hocam 50'likleri var. Ben size e, 150'likleri tavsiye ediyorum. 480 lira. Yalnız Avrupa Birliği bundan sonra e, bunu satamayacaksınız. E, ya da kokusunu değiştirin, markasını değiştirin. Çok özür dilerim. Ne var içinde? Abi içinde e, meşe yosunu. Meşe yosunu mu? Ağaç yosunu. Sitran... Meşe ağaç değil mi sanki şey hangi ağaç bilmiyorum meşeyi söylemeyi biliyorsun da ağaç yosunu. Hangi ağaç? Doğru yine günah keçisi meşe. Ne yani? Yazık. Hedef gösteriliyor resmen. Avrupa Birliği diyoruz. Yine orada da. işte Avrupa Birliği parlamentosunda biliyorsun sağ kanadın yükselmesi hemen ilk meyvelerini vermeye başladı Oktay. Öyle, saat öyle bir şey var ee, onun etkisi diyorsun onun değil, etkisi değil mi? Onun etkisi tamamen. E, gitmedi diğerleri sandığa gitmedi öyle işte oldu. O, ne oldu böyle oldu. Ee, bakayım diyor gibi ünlü kokuların geleceğini tehdit ediyor. Temmuz'da kabul edileceği düşülen yeni yasaya göre e, birçok bildiğimiz parfümde bulunan meşe yosunu, ağaç yosunu, limondaki sitral gibi maddeler alerjen oldukları gerekçesiyle yasaklanıyor. Yasaklanıncada ne olacak? Dolayısıyla ben çileye alerjisi olan arkadaşlarım da var. Allah Allah. Laf. O da doğru. 90... Yani her şeyi çıkaralım o zaman. 93 yıldır Ayrıca yani 1780'lerde falan hep kullanıldı bunlar. Yani hiç şey değil. O zaman Ama... kokusu değişir değil mi malzemeyi değişince? Meşe yosunu Bakayım koymazsan. Bakayım kokusu değişir mi? Tabii abi o meşenin kokusu. Yoksa sadece renkte fark ettik. Çok güzel oldu var <gülüyor> mı deniz? Meşenin kokusu. Meşe böyle acı acı. Geniz yakan diye geçer zaten meşenin. Ee, bu şey kokuculuktaki adı. Ağaç yosunu, meşe yosunu bunları biliyoruz da. Sitrel ne? Sitrel, Oktal limondaki o böyle... Ee, mesela limonata içiyorsun. Evet. Hafif yakar. Genzini yakar ya. Hafif yakar da sonra bana şekerli geliyor limonata. <gülüyor> i̇şte yani. o şekerden zaten. Sitrelle alakası yok. Hep her şey sitrelle kabahat bulunuyor. Halbuki sitrelle onun şeyidir yani. Şaşırtmaçlı açıklama Şaşır... mı yapıyorsun sen şu anda Fahir? Şu anda ne açıklama yapacağım ben de bilmiyorum. Ha, Her yere gidebilir. Ama o şekerdir yani. <gülüyor> Geniz yakan. Fazla dokundurmuş. Halbuki o kadar şeker koymaya gerek yok. Biraz Gele daha az koy. daha rahat şey yapalım. Vallahi kişisel olarak Avrupa Birliği'ne girecek adamsın Fahir. Yani. Başvurunu yap Uyum yasalarını şey yap çıkar Görüşmelere müzakerelere başla Bitti Geç git ya seni yani. alsınlar ya Bir başkent, var başkent bir başkentin Senin başkentin yok Bir yani. de bir iki işte sadece şey seçmem lazım Milletvekili seçmem lazım Yok gerek yok sen işte Sen tek başına Gireceksen abi ben öyle tek başına Bireysel başvurularda ha, bire milletvekili aranmıyor. aranmıyor Ama tamam. başkent aranıyor tamam. Tanırdığımız milletvekilleri var yani Var tabii. Yani gerekirse onları şey yaparız Onları devreye sokacağız. Zaten onları rica edeceğiz. Efendim böyle hani sağ kanattan girmeniz gerekiyor dediler. Yani başka şey yok. Bir yardımcı olursanız diye söyleyeceğim ben. Söyleyeceksin. Ee, Valla ben şaşırdım ya. 30 saniyede bir satılması bunun bir de 30 saniyede biraz çok satılıyormuş ya bu parfüm. Büyük düşü nokta. Büyük düşü sen parfüm üreticisi olsan ne diye çıkartacaksın? Abi demek ki Abi otoya getirsen. Abi ben bunu getirsen... ayda 2-3 tane satarız <gülüyor> diye şey yaptım. Bakalım kısmet. <gülüyor> otoya getirsen 20-30 bin kişi var. Otur'da 5 dakikada bir bir kişi alsa... Bak ben sana hesabı konu bitti. Gitti. Kola, bit, vallahi yemin ediyorum bitti gitti. <gülüyor> Ay garip Bugün falan girişsin, garip hesaplar. Yarın başka üniversiteye gidersin. Ankara Üniversitesi gidersin. Şimdi diğer üniversitelere dayı diye hepsini saymam gerekecek. Tabii evet. Gazi'ye gidersin. Atılım'a gidersin. Ondan sonra Yıldırım Beyazıt'a gidersin. Bilkent saydın mı? Bilkent'e kesin gidersin. Zaten gitmezsen şey yapıyorlar. E, bir tane daha gidersin yani. Ankara'da bir sürü... Bir sürü de üniversite var. Şimdi. Ben çok ben, üniversite var. Kafam, ne derler ona yetmez ben kifayetsiz fayesiz kalırım. E, Quentin Tarantino ile Uma Thurman. Evet ya acaba ben de ya, diyorlar, acaba mı acaba mı kalır? Onlar da bir şey yapsınlar. Çocuk mu kandırıyorlar bu yaştan sonra? Quentin Tarantino'nun Uma Thurman'a olan düşkünlüğünü hepimiz biliyoruz zaten. Başta ayakları olmak üzere hem ha... ayaklarını Gerçi o ayaklara düşkün olunacak gibi de değil de yani onun başka bir şeyi vardı. Zaten sen değil abi. Quentin Tarantino düşkün. Yani o yüzden <gülüyor> Quentin Tarantino. Sen o motorun ayaklarını gördün mü? Her filminde gösteriyor Quentin Tarantino. Görmemek o mümkün. O kendine mü? o kendi ağzına bir her parmak bal çalıyor. Ağzına değil izleyicinin de ağzına sokuyor. <gülüyor> yani tamam. Her filminde vardır Uma Thurman'ın ayakları. Tabii her filminde var da işte orada hani Bilen var, ayakta anlayan var, anlamayan var. Şimdi ayak bir uzmanlık. Her şeyin bir uzmanı olduğuna inanıyorsun. Mesela soruyorum sana. Mesela beyin. Uzmanı var mı? Beyin cerrahisi var mesela değil mi? Uzman. <gülüyor> Uzman doktor. Mesela değil mi? Mesela dahiliye var. Hep bunlar var. Hep bunlar uzmanlık bunlar alanında. Bunlar uzmanlık Aya Ayağın uzmanlık alanında Ayağın ya. A... Ortopedi mi? Bakayım. Evet. Biçimli ayak... Bu arada senin... Ee... İstanbul Ayakı, İstanbul e, macerasının esnasında yaşadığın zamanda e, pek çok dinleyicimiz aradı ve ayaklarının biçimli ya da biçimsiz olduğunu söyledi. Biçimli F, <gülüyor> biçimsiz T falan diye böyle şeyler yaptık. Uzun hmm. uzun konuştuk. Bunu, bu affedersiniz bu e, sapkınlığı neden yaptınız? Valla o konu nasıl açıldı onu da bilmiyorum ama yani ben Bunu benden açılmış olabilir çünkü sen de açıldı. Senin kulaklarının benim çınlamış olması lazım biliyorsunuz ki biçimlidir. Evet onu zaten pek çok dinleyicimiz söyledi. Onu biçim çok güzel yerleştirmişsin Fahir. Zariftir yani. Vallahi yerleştirmişsin. Çünkü yani. hepimizin ayağının bir biçimi var ama e, ayakların biçim, biçim biçim ölürüm ben senin için Aynı bu türkü de söylendi Fahir. <gülüyor> Vallahi yani öyle de bir yok yani bu so söylenmedi bu söylenme ama de söylenmiş kadar olmuş. Söylenmiş kadar oldu. Yani ben şöyle düşünüyorum. Fahir Öncün ayakları biçimlidir diyen dinleyicilerimizin hiçbirinin senin ayaklarını Aksız görmediğine eminim. Ee, ama hepsi... bir yandan da inanarak anlattılar. Biliyorsun Instagram'da ve pek çok alanda e, bu ayak biliyorsunuz fotoğraflarının paylaşılması hep moda oldu ama hiçbir zaman... Ben... Ama onun karşısında deniz veya sahil olması lazım. E, ayak değil, öyle çık... sahi... Ay, Yere... biz de sanki hiç gitmiyorum ben de tatile falan. Oho biz 40'ta yılda ben en son 1992'nin Mayıs ayında gittim. Hayroldun müziği diyor. Kaş, sen... kaşaya Canım sen de gidiyorsun. Değil, onun şeyi o, kuralı o. Ne? Instagram kabul etmiyor yoksa. Ha, tamam. Yani önünde sahil mesela... öyle ...ben geçen leğene soktum ayaklarımı. Leğende bir çekeyim falan dedim. Yok Olmadı, dedi. almadı, yüklenemedi falan dedi kaç kere. Yüklenmez, doğru. Niye olduğunu anlamadım. Sonradan sonra şey Ben oldu. de koymadım özellikle ki hani kimse e, şey olmasın. Çünkü çıtayı oraya koyarsan bir daha hani insanlar... Evet, senin de ve... Instagram'da bir fotoğrafın olması lazım faiz. Ayak. Ayak fotoğrafının olması Or, lazım. Oradan rahatlıkla istedikleri zaman... Hani bu biçimli ayaklar dini insan çünkü mesela ben de istiyorum amatörünün bilmiyorum e, ya sayfası vardır, bloğu var mıdır ya da ne bileyim Tarantino'nun yani canım çektiğinde ben de amatörünün bir ayağını görmek istediğimde de rahatlıkla girip bu özgür bu demokrasi'nin gereği rahatlıkla girip bir ayakları görebilmem lazım ama ne yapamıyorum göremiyorum ancak işte Tarantino bir film çekecek de orada göreceğim orada göreceğim de e bu adam da yani kaç senede kaç film çekiyor Roktay? Bir kilibiliği de ikiye bölüp şey yaptı. Aynı filmi bize poğa sokak durdular yani. onları da, da bir kere zaman... gördük yani. Onda da ayaklarını. Yani onda da çıplak ayakla bir iki, çok kemikli ayağım. Bir kere gördük. Bir kere. Gördük. Arabada gördük değil mi? Uzun uzun arabada. Oynadı Şeyde mı, oynamadı böyle topraktan mı yürüyordu? Neydi? mezardan çıktığında mıydı? Neydi? Yok yok, arabada böyle ayağımı oynatabiliyor muyum, oynatamıyor muyum diye şeyin arabası biliyor ya hastaneden kaçarken. He. Daha doğrusu koşarken. Her yerde o her sonra. fırsatta da ayağını nedense Orada abi, ay izlemeyenler için bak şimdi şöyle. Spoiler, oldu. Spoiler vermiş olduk. Spoiler vermiş olduk. Çok özür dilerim. Ama sev... filmin başında zaten oluyor <gülüyor> yani, sevgili dinleyiciler. Şey yapmayın onu. Çok da kritik bir şey değil. Vallahi şimdi geçen aylarda e, nişanlısından ayrılı bulmuştu biliyorsun Uma Thurman. Uma, Thurman Uma da mı? ne nişanlı yaptı. 43 yaşına geldi kadın. Yemin ediyorum hayatı nişanlılıkla geçti. Hiç mi evlenmedi bu kadın Galiba var bir şey ya. Bir fiyon sesi hep oldu da. Bir, bir, bir e, evliliği var galiba. Evliliği var herhalde. Dış devletlerde yaptı onu. Dış devletlerde yaptı. Evet, yani çünkü çok... kimsenin haberi olmadı. Şimdi bir de dostluk da var tabii bu e, ha, Karantino ile Uma Thurman. arasında. O yüzden böyle bir teselli ...günlerinde beraberler mi... ...yoksa beraberler diyorlar... Ne ...aşk güzel yaşanıyor diyorlar... ...böyle bir şey diyorlar... ...onu zaman gösterecek bakacağız... ...bakacağız ona bakacağız... ...bakacağız diyor Oktay Bey... Bakacağız. ...ama şu anda çok mutlular yani... ...ama mutlu olsunlar... ...nasıl Zaten ben... Şey, ...şu an de şeye çok sevindik... Ee, ...kadınca izin adı ben neydi... ...ben pek sevinmedim yani niye... ...sen Charlie's'i sevmiyorsun... ...ya da Charlie's... ...Charlie's'ı... ...yani tabii mutlu olsunlar... ...yani sevinmek sevinmemek... Ben yani. istiyorum dedi ondan en son... ...kim dedi... Çocuk kim isteyebilir, kim isteyebilir? Charles Charles mi? Kad Çocuk istiyorum dedi. Istiyor. Doğuracağım dedi. Ben dedi, şandan doğuracağım dedi. Bir eksiğimiz dedi, o dedi, bu dedi. Ben dedi, bunu dedi, 18 yıldır tanıyorum dedi. 18 yıldır kısmet bugüneymiş. İşte... Mutluluklar diliyoruz. Şu yani hakikaten istiyor. bol bol mutlu olsunlar. Da ben yani bu pek şey değilim yani o şeyden, fayır. Abi ben çok şeyim ya. Gerçi Allah. bak yani... Sen kimi yakıştırıyordu şomper'im? Şomper sen... mi? Madalona'da kaldın sen hep. Madalona'da kaldın. Ben, bence tek başına olması gerekiyor ya. Niye adamı yalnızlığa mahkum ettin ya? Bilmem. Biraz o da öyle be. Şampiyen çok konuştuğunu düşünüyorum ya. Biraz dinlemesini bilmesi lazım. Çok fevri hiç, bir de. Fevri Yani birazcık dinlemesini bil ya şampan Şampiyen. Buradan sana sesleniyoruz. Biraz dinlemesini bil. Dinlemeyi biraz bil. Biraz Gerçi tabii yani adamı. bu konuda da ben şey yapmayayım. Yani e, biliyorsun Ferhat Göçer'le Ömürgedik e, yani... Bir beraberlik yaşadılar sonra ayrıldılar. Onlar çok kere ayrıldılar çok kere barıştılar. Şimdi tekrar barışmışlar. Tabii barıştılar. Tekrar barışmışlar yani hani e, bir geçmiş olsun demiştik mutluluklar demiştik ayrılmak zordur demiştik ama e, desteklemiştik. Şimdi tekrar barışlar. ne yapacağız yine destekleyeceğiz. Bu destek her şeyi destek. destekleyeceğiz. Biz burada herkesi destekliyoruz. Sonuçta Umut sana. Tarantino'yu da destekliyoruz. Tabii ki mutluluklar ha, Bizim desteğimizi ihtiyaçları var mı? Şüphesiz ki var. <gülüyor> Bence de. Şüphesiz ki var bir oturup düşünsünler. <gülüyor> Modern sabahlar, Modern sabahlar. Modern sabahlar, Yeni saatin başından hepinize bir kez daha günaydın. 9.06 oldu saatimiz. Vokem vokun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 30 Mayıs 2014 Cuma sabahındayız. Mayıs 30 muydu? 31 miydi? Efendim bir sayalım. 31. <gülüyor> 31 efendim. Son günü değil. O yüzden 30. devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Yani yarın son günü o yüzden hani bu hafta sonuyla efendim ayın sonu bir araya gelirse hani derler ya öyle bir şey de temezlerdi de, eminim. Böyle bir şey olursa denir, değil ne, mi? Ne denir? Ayın son günü Cuma'ya gelir haftanın son gününe. Ki haftanın son günü olduğunu kim iddia ediyor? Kimi 118 yılda bir meydana gelecek bir, bir, bir olay. olay. Sık sık başımıza geliyor yani. E bu arada e, iyi kalpli dinleyicilerimizden başta olmak üzere ve tabii ki e, Boston, Boston Belediyesi Nüfus Müdürlüğü'nden e, bir şey geldi. Uyarı Çağrı. geldi. Ha. Uma yaptığı evlilikler konusunda. Ha, öyle mi? Tabii. E, iki tane evliliği var kendisinin. Ay çok e, tabii onları genç yaşta yaptı ben onları saymıyorum. Tabii nasıl şey yaptık geri Oldman'la. Geri, diyorsun, o, sevgili iki geri. 2,5 senelik, senelik bir. 2-2,5 iki, iki sene sürdü o da. Bir evliliği vardı. Sonra 5 e, sene, 6 sene bir. Bir ara, bir, e, bir break ara, derler İngilizler ona. Bir break verdi. Bir break verdi. Ondan sonra da Ethan Hawke'la beraber Ethan oldu. Ethan Hawke'la mı? Da, beraber tabi. oldu dedin evlendin, evlendi mi? Evlendi tabii tabii. 6 sene, 6 sene civarında. 6-6,5 senede onunla evliyse. 2 tane melek yavruları var şu Allah anda. Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyüsün. Yani e, anne diye seslenen umatör buna 2 uma bak. Uma, mama... Mama, mama. Bak ne kadar güzel, değil mi? Buradan da İngilize selam olsun. Çünkü Boston'da e, Boston'da İngilizce hep İngilizce konuşulur. İngilizce için İngilizce'nin e, hakim olduğu bir yer. Ya Boston'a gittiniz <gülüyor> Sen dediniz gibi Mikiyamu atıyorum Oktay. Orada hemen derler ki in English please. Hay Allah yani, ya. Yani İngilizce lütfen. Senin kulağına kadar geldi mi valla Oktay yani. Bey hakikaten şu Hay an ya. tüm dünya yani Japonya ile arayı düzelteceğiz diye haklı seçtik ya. <gülüyor> ne güzel o Japon Çünkü başbakanı onların, gelmişti şimdi, metronun önünde şey Marmaray'ın açılışında daha doğrusu şey yapmıştı yani açılışına katılmıştı. Dua eder ki fotoğraflarını görmüştük falan. O zaman böyle bir aralar düzelmişti. Benim bu Mikiyamu hadisemle. Mahvedi. Yemin ediyorum Harekiri istiyorlar. Bence Japon ya da bir düşünmeli. Yani bu Mikyamu ifadesi bizim Bence dilimizin. Bence de hakikaten İtalyancadan yani. çıkarılsın. Hakikaten ee, İtalyancadan çıkarılsın. Bir dil uzmanımız var şu anda yayınımızda. Ee, good morning. Please. Mikyamu Ege kayacağım. Thank you. Japon, yeah. Ne zaman öğrendin Japoncayı ya? Ee, komsi Komsa biraz da idare ediyoruz. Bence Komsi Komsa da hala Frans Fransızca'ya çok yakışmıyor. Bence onu da Japonca'yı alabilir. Alabiliriz ya. Yani o kadar atla deve değil ya. Çünkü bu bütün diller bir araya gelsin. Yani nedir? Paylaşınca güzel değil mi her şey? Dilden paylaşacaksın. Mesela domates. Domat mesela bak. İzmirliler de dedi ki, onlar İzmir'de çünkü aynı. Mesela İzmir'de domat. onu vergisi ver mesela. E, onu da Yozgat'a ver. Ve Amerikalı mesela donat diyor. İzmirli domat diyor. Yani <gülüyor> ya. dön dolaş. Bir iki kelime üstüne dönüyor dünya. Yani bunu bu kadar büyütmenin de lütfen. E, bu arada kimselin. hoş geldiniz. Keyifler ola. <gülüyor> Ünlülerin konuşulduğu bir cuma yapalım istedik bugün. ile e, iyi oldu. Denk geldi. Siz Teşekkür de, de <gülüyor> ünlüsünüz. Siz de <gülüyor> e, ünlüsünüz e, de e, e, Ne yaptın size? Başınızı şişirmeyeyim. Çalışmalarım var. Ne yaptın? Ne yaptın? Salatamı yapalım yeni. Bilmiyorum cam şişelerini sular içmek için. Afiyet Sevgili dinleyiciler Kendinize şişe... bir klas mı katmaya çalışınız? Ben yok <gülüyor> ya. Yani bunu söylememiz lazım. Ya. Dikkat edin mi? Bak B stüdyosu bir... küçük. Çünkü B stüdyosunun e, koltuk sayısı azdır. A stüdyosuna büyük şişe suyumuz geldi. Evet. Normalde oktay büyük şişe suyu. Ben İsteyim. büyük şişe. Sabahtan akşam kadar yavaş yavaş. Tek başına içebilmesine yaptım. rağmen adam paylaşımcılığını gösterdi. Bugün bir göster. çılgınlık yapalım dedim. E, şişe açalım dedim. Sevgili dinleyiciler siz de bir çılgınlık yapmak <gülüyor> istiyorsanız, bu cuma şişe günü açtırdık. Cam şişede sular alın ofisinizde, işyerinizde, evinizde, sevdiklerinizle, nefret ettiklerinizle beraber yudum yudum için. Çünkü su nefreti sevgiye dönüştüren. Tek şeymiş. Ve S suya yön veren kurmuşuz. 3. Dünya Savaşı bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı su, su savaşı. Doğru diyorsun. Birbirlerine, birbirlerine, su, birbirlerine su, su atacaklar. <gülüyor> Kremenöel demiş ki konulardan konulara savrulduk. Dinlerken yoruldum demiş. Ee, Kusura tıbatırdan... bakmasın. Çok özür, özür dileriz. <gülüyor> özür dileriz <gülüyor> Kremenöel. Ee... Özür... Nasıl tavır yapılacağını da unutmuşum ha Unutmuşsun değil mi Fahim? Vallahi ya yani insan Unutmuşsun bir tavır yapılıyor. Evet. O zaman ünlülerden devam edelim. Bruce Willis ve Demi Moore'un kızlarını biliyorsunuz. Kızını daha doğrusu. Bir enteresan isimli kızdı. Scout. Yok başkasını biliyoruz. Tamam yani e sen hepsini. Etemanya mı öyle bir şey vardı. O başka Scout. galiba ya. Tamam. Scout Willis parantez içinde 22. O, ee, biliyorsunuz 23. o kadar Oha, oldu mu ya? Oha isim geldi valla. 22. Daha dünkü çocuk ne zaman ne araya Tabii canım daha koleje gidiyordu geçen... Şimdi konuştuğumuzda, college. Onu ikiyleyle iki söyle, okta ikiyleyle. College'e gidiyordu, college'e gidiyordu. Şimdi mesela biliyorsun. kafasında ok vardır. Nereye gider? College'e gider. Ne oldu? Bir kere benim şu anda cezai ehliyetim olmadığı için üstelik de hafta sonu... Onu getirmedin Fahir. Nasıl getirmedin? Raporunu getirmedin cezai ehliyeti yoktur diye. Ama yollarım ben sonra ben bir sene boyunca şey yapacak kadar geçerliliği olan rapor çıkarttım. Hadi canım. Tabii bir sene boyunca yayınla ilgili hiçbir cezai ehliyetim yok. Sevgili o kadar rahatım ki. Bugün bütün dünyadaki bütün mahke... insan hakları mahkemesinden tutun. Fırklı sinayi haklara kadar beni her mahkemede yargılayabilirsiniz. <gülüyor> Ama hiçbir şekilde ceza almam. Çok güzel çok bir özellik bu şey Gerçekten süper kahraman özelliği, vay. <gülüyor> Sağ sola bence ihtarname göndersem cezai <gülüyor> <gülüyor> ihtilam olmazız. Ben size, bana bana size bir ihtarname de benle. Hepinize birer ihtar. Kremanüeli bir ihtarname çek çekoklar. Yaz. Tamam yazıyorum. Benim şeylerimi ödemedin. Espirilerimin <gülüyor> şeyini ödemedim onu. O <gülüyor> onun benim telefonum çok onun benim esprimi başına 1 lira alacağım bak. Ve günde 500 espri yapıyorsam 500 İstersen faile şey yapalım, yayından susar. Sakin ol. Tamam pardon. Yani hani yıprat Kendini Tamam Yayından sonra ben onu şey yapacağım ee, Instagram'ın biliyorsunuz Çıplak Kadın fotoğrafları ile ilgili bir şey var ee, Kuralı var e... Belden üstünü göster kuralı var ya saçma, saçma kurallar altında Böyle bir adı altında Böyle bir şey var ee, Memeler gösterilince Instagram'da Hesaplar kapanıyor En son Rihanna'ya mı yapmıştı bunu Rihanna'ya mı yapmıştı Ama Rihanna'ya dedi Rihanna'ya yaptı canım Rihanna ya Rihanna ya sürekli yaptı, dedi Gösterip durma memelerini dedi Millet dedi senin memelerini Aç Aa, tabii yani aslında aç mı diye sormak gerekir. Instagram zaten yemek fotoğrafı için değil mi esas olarak? Yemek, kedi, <gülüyor> e, doğa. Doğa. Ya doğa. bu üçleme. Niye mi? ayak? Bir de doğa, ayak. Sahile doğa. uzanmış ayaklar var. O da Doğanın bir parçası sonuçta. Doğru. Rihanna da öyle demiş yani. Millet ayağını gösteriyor. Biz oramızı, buramızı gösterince mi mesle Ha olmuyor? meme, ha ayak anlayışında da öyle. Rihanna'nın hesabı kapandı ama Bruce Willis'le Demi Moore'un kızları Scout Willis. Ee, çıkmış New York sokaklarında e, üstsüz bir şekilde dolaşmış dün. Kime çekti bu kız? Bu Instagram'ın politikasını protesto etmek amacıyla New York sokaklarında üstsüz dolaşmak biliyorsunuz bir şey değil. Mesele ee, değil. Bir mesele değil. Bir Hele yazın. Böyle şey yaptınız. Memli yaptığınız. de olur New York'un ee, sıcağı da sıcak. Sonra da Twitter'da paylaşmış bunu. Ee, Freda Nipple'da ile hashtag kasıyoruz arkadaşlar demiş. Hı hı. E, ve ondan sonra bununla beraber fotoğraflarını e, yollamış. Mesela, hashtag kesmiş ama trending topic olmuş mu? <gülüyor> free the nipple mı? Evet. Free the nipple. Memişlere özgürlük. Memişleri... Me memiş uçlarına diye geçer. <gülüyor> <gülüyor> özgürlük diye öyle yazmış. E, yasal ama Instagram'da değil New York'ta dolaşıyorum. E, eğer gördüğünüz hoşuna gitmiyorsa beni takip etmekten vazgeçin. Ee, falan diye böyle yazmış ve tabi üst üst, üst kalkabilirsin mesaj bir, bir de yani, baba gördüğün hoşuna gitmesi beni takip etmekten vazgeçersin böyle bir fotoğrafları var mesela markette şey alırken elma alırken Markete gitmiş oradan işte sokaklarda yürürken falan. Bütün fotoğrafların altına da Demir Moore'la Bruce Willis'in beraber yeri çekilmiş <gülüyor> fotoğrafı konmuş. Küçük fotoğrafım mı? <gülüyor> bir ana babanın şeyi diye. Gururlu bir ana babanın. Gururlu bir ana baba. Öyle bir şey. Bakalım Bruce Willis'in tepkisi ne olacak? Tepkisi ne olacak? Abi, ya, aferin kızım. Sinirden mı yoldum demiş. Brad Pitt'e de yumruk atmışlar. Brad Pitt'e evet ya yumruk atmışlar Ağzını ama burnuna. isabet ettirememişler galiba değil mi? Denk getirememiş denir ona isabet ettirme. Niye Dengin. atmışlar? Sarhoş mu? Yok ya bir manyak vardı ya birinin eteğin altına giriyordu. Ha evet evet. Aynı evet. manyak. Ama Ukraynalı bir Ukraynalı adam vardı mi? ya kanda da Kırmızı Ağlı'ya dalmak istemişti de engel olmuşlardı. Dalmak aldı. değil ya, ya eteğin altına dalmaya çalışıyor. Ben gördüm videoyu şey zannedersin böyle yaman Salfoş. bir komedi filminden ha. sahne gibi bir şeydi. Şimdi o da ben burayım mı demiş. O da ben burayım demiş ama Brad Pitt Swiss tabi o kadar kaç tane adamın filminde dönüyor sahne de. Fight Club'da var. şey yaptı ya. Fight Club'ta iki, iki hiç... adama oynadı ya. Ay. İspoiler <gülüyor> biliyorsun. Ay işte denenlere olduysa. Ee, yani sen Fight Club'ta oynayanmış. Fight Mist, Club'da şey vardı. Sizin bitti oynayan adam şey yapabilir misin ee, ya? Orada Çingene'yi oynamıştı ya. Ha Snatch. tabii. Ee, Snatch, Snatch'te, esas, esas Snatch'te. Kavgaçılığı orada yaptı. Ağzını, burnunu kırar. Zaten dönmüş, Swiss bir geçirmiş adama. Bir vurmuş. <gülüyor> bu... Bir vurmuş. <gülüyor> vurmuş mu o da? O da vurmuş. O da boş böğrüne gelmiş. Anam anam anam diye. En son öyle bırakmışlar. Onu Yazık ya valla böyle özeniyoruz bu ünlülerin hayatında. Geliyor manyağın teki hiç tanımadığın biri sana ne yumruk at. Allah'ım yarabbim. Neyse ya. Neyse canım zor. isabet ettirememiş. Aman pardon denk getirememiş. Ha. Yumruğu denk getirememiş. Sonra ne yapmışlar bunu? Adamı ne yapıyorlar ya? Ne yapıyor bu manyak demiş. Kan... Benim eteğin altına girdiğinde bir şey yapamadıklarına göre bunda da çok bir şey olmasını beklemeyeyim. O da demokrasinin gereği onlarda. Efendim ben protesto hakkımı kullandım. 1 lira. Past. <gülüyor> ee... Pastaya yumurtaya alışkınız ama yumruk başka bir şey galiba ya. Yani eksik parmak. Yumruk. Benim bütün, bütün şeylerim açıldı vallahi şey, Evet açıldı yavaş yavaş açılıyor Fahir. vallahi bütün hakikaten yani, CNN'in kapılarını açtırdınız. Brad e, şeyi kadar e, denk getirilemeyen yumruk kadar bir de e, bu galada e, bir gala için biliyorsunuz şey yaptılar. E, Hangi gala? Daşlı gala. Hadi ondan bir iki söyleyerek Bu şey bu küçük reklama öyle gidelim. E tamam hadi o Hayır, zaman. son iki, üç, dört. <gülüyor> Bugala, <taşlı> gala, <gülüyor> ki 3 4 Bu Galatasaraylı Gala, Canalıbaşlı Gala, Korkarım yer gelmeye, gözleri daşlı Gala. Bu <gülüyor> <Korkuyorum, yar gülüyor> Gala. Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Odan sabahlar. Radyo Otobüs'mün sabahlar devam ediyor. Radyoların ışındaki Levent Kızılgür Aydın diyelim. Hafta sonu geri sayım başladı herhalde bu dakikalarda. Bir taraftan bulutlara bakıyoruz yağacak mı diye. Bir taraftan da saate bakıyoruz. Ama saate söyleyeyim ben size bulutları bilmiyorum ama 9.33 oldu saatimiz Ve müjdeyi verelim. Sponsorumuz Woken Walk Walk'tan hediye kazanma şansınız var. Telefonumuz 210 30 30. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Bu sabahki sorumuz neyin koordinatörü olmak istiyorsunuz? Hayat. <gülüyor> Şimdi bir çok havada gibi gelebilir mi? Çok havada i̇nsanlar, çünkü, çünkü çok havada. Evet yani çok havada. Ee, i̇nsanlar e, herkesin işi gücü rast gitsin. Kimisinin var kimisinin yok kimisi böyle hep böyle bir şey olmak istiyor. Koordinatörlük kavramı çok güzel bir kavram. Evet yani, Herkes, şimdi... yani genel müdürlük gibi de değil yani nasıl diyeyim koordinatör. Koordinatörün şöyle güzel bir lafı var. Müdürüm diye bir laf var ya evet. bir yerden sonra artık cılıkı çıkmış bir laf. E, aynı. Ne yapıyorsun müdürüm ama ne yapıyorsun koordinatörüm olmadığı için e, tabii, müdür yerine koordinatör İnsanın olmak İnsanın bir kere lazım. ağzını dolduruyor insanda bir tatmin duygusu yaşatıyor. Doygunluk hissi yaratıyor. Dolayısıyla koordinatörlük çok başka bir dünya. Siz neyin koordinatörü? İmkanınız olsa tabii ki. Yani illa olacaksınız diye bir şey yok. Bir imkan verirse size... Mesela ben e, koordinatörüm. Hı hı. Ondan sonra koordine ediyorum. Müdürsün. Müdür müdür, müdür müdür müdür yapıyorsun. Hiçbir şey yapamazsın müdür olarak. Yani müdürlükte yani manage'den gelir o da. Manage. Manage, manage, manage, manage, Bu sorumuzu manage. sevgili dinleyiciler, iyi kalpli insanlar lütfen bu sorumuzu küfürlü yanıt vermeyin. <gülüyor> evet lütfen. Main koordinatör olmak istersiniz <gülüyor> sorumuza. Evet öyle bir açık. E, yani küfürlü evet o da falan... çok cevap vermiyor lütfen. Küfürsüz. Şey biz küfürlü derdik. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Nazan ben. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkürler Nazan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz e, Nazan Hanım? Ben. ben koordinatörüm. Gerçek Aa, koordinatörsünüz. Ya, Koordinatör Nazan. Ne koordinatörüsünüz evet. Nazan Hanım? Biz de tanışıyoruz. işte hani belgeseller yapıyoruz hani bir belgesel tamam. koordinatörü ben ha, tamam Nazlı evet. Hanım hemen tabii şimdi. şimdi ben aslında ne için aradım? Şimdi yeni bir belgeselimiz var. Koordinatörü olacağım. Evet. Ee, aynı zamanda yarın akşam at'ta ya gösterilecek. Ee, hepinizi davet etmek. Istedim. Ne Aslı. ne belgeseli? E, gezi belgeseli 31 Mayıs'ta ne olur? Gezi Aynen belgeseli güzel. olacak. Tamam. Evet. Gözdağı Candan Dündar'ın hazırladığı tamam. Gözdağı belgeseli yarın akşam 20:30'da Ankara, Ankara Sanat Ankara elimizi kolumuzu sallayarak gelebiliyor muyuz elimizi, yoksa elimizi kolumuzu sallayarak gelebiliyorsunuz. Yoksa ben de Twitter'da yani gördüm bu ilk gösterim hı. olacak değil mi Nazan Hanım? İlk gösterim bu akşam Gazze Bos'tan Kültür Merkezinde ee, yani işte yer orada galası orada hı hı. değil ama Ankara'daki ilk gösterim yarın akşam Asla olacak. E, satılımlarınızı bekliyoruz. Yani Gezi Hareketi ile ilgili merak etip. Ne kadar süresi? Bir saatlik bir belgesel. Gezi olaylarında gözlerini kaybeden altı gençliklerinden üzerinden anlatılıyor olay. Hmm. Genç demeyin de alt, altı vatandaşımızın üzerinden anlatılıyor. Onların hikayelerinden e, bir saatlik Gözdağ isimli müziklerini fazla Sayın yaptığı, yönetmenimiz Hamdindar'ın yaptığı çok güzel bir belgesel eminiz bir belgesel, eminiz bir belgesel. eminiz öyledir bir belgesel sonrasında evet, nerede seyredebileceğiz Nazan Hanım? sonrasında e, www.gözdağifilmi.com diye bir internet sitemiz var hı hı. bu internet sitesine girdiğinizde gösterilecek yerler diye e, uzunca bir liste bulunuyor Ankara için ben şöyle diyeyim size 4'ünde yeni mahallede Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde akşam gene 20 30 civarlarında Beşinde Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankaya Belediyesi'nin katkısıyla orada yapıyoruz. Ee, ve, ve, ve, ve yani bir sürü yerde gösteriliyor. Sivil toplum kuruluşları gösteriyor. Hatta yarın akşam Kızılay Park'ta da inşallah gösterilecek ama ondan biraz tabii e emin Bilemiyoruz, <gülüyor> Bilemiyoruz evet. Peki gözdaafilm.com değil mi? dizdavifilmi.com evet oradan tüm bilgiye ve gösterilecek yerlere ulaşabilirsiniz. Elinize de. sağlık şimdiden diyoruz. Çok teşekkür ederiz Nazan Hanım. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz üzere. Görüşürüz Nazan Hanım. Hoşçakalın. Kalalım. Yani gezi Ayşe. hareketi, gezerki o kadar büyük ki. Şimdi bir haftadır, iki haftadır konuşuluyor ya sosyolojik hı. böyle değerlendirmeleri yapılıyor falan ama çok kuru kalıyor. Yani o değerlendirmeler kuru kalıyor. Yani gezi e, ni böyle bir işte sosyolojik incelemesi işte ne bileyim ee, siyasal incelemesi işte şey psikolojik incelemesi toplumsal ama bunlar bunlar böyle kuru kuru kalıyor. He, galiba bütün hepsi toplanınca bir şey evet, işte ifade etme, etme durumu var. Yani, tek tek net net olaylar üstünden çok böyle zayıf kalıyor. Yani anlatılamıyor. Yani o yüzden ee, hatırlamak lazım. eee gözdaafilm.com'u ekledik. Nazan Hanım'da da gerçek bir koordinatör havası vardı. Nasıl Muma çevirdi bizi bak. Ne diyor? Bizim koordinatörümüz olmamasına rağmen bizi de koordine yani. yani. 2 bu, saniyede. Tık tık tık ve biz sadece yani demek ki biz de koordine edilmeye açmışız. Tabii. Günaydın efendim. Günaydın yayınları. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ege Bey siz gelmeden önce arkadaşlar daha önceki sohbeti anlattılar. Bu biçimde ayaklar meselesi falan. Hı -hı. Ee, o bendim. Bir evet. ayaklardan bahsederek o konuyu gündeme getiren konu da şeydi. O siziniz, yani. evet. Giy giymediğimiz eşyalarımız nelerdi? Tabii tabii diye. çok güzel hatırlıyoruz zaten. zaten hatırlıyoruz. Failler yoktu. Ben yoktu, Ben <gülüyor> Özür dilerim, <gülüyor> Bahadır <gülüyor> Bey. ama Fahir'in adını almıştık. Olsaydı kesin şimdi tabii. böyle derdi dediniz İlgilendi, dertti diye Demek ki yani yarın öbür gün şey olsun. Hiçbir şey sahibim, bir siz, sünger çekelim biz Bahadır Bey. İsterseniz bir size şeyi soralım. Siz bir şeyin koordinatörü müsünüz şu anda? o anda değilim ama eskiden stüdyo tonmasterlik yapmıştım 4 yıl kadar çok severdim ve işleri çok iyi koordine ettim düşünüyorum özellikle seslendirme koordinasyonu çok iyi yapıyordum. Seslendirme koordinasyonu ama şimdi koordinasyon her koordinasyon, koordinasyon yapanı da biz ha? koordinatör diyemiyoruz. Ne koordinatörüydünüz? Evet stüdyo koordinatörü diyelim. Stüdyo koordinatörü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hep yeni bir kavramla karşımızdasınız. Efendim hoş geldiniz. Evet. Stüdyo koordinatörümüz <gülüyor> Bahadır Bey'i tanıştırayım sizi. Efendim ama tiyatrocular memnundular. Yani dediler ki biz hani yıllardır seslendirme yapıyoruz ama Böyle koordine ki... olmadı. Ha, evet vallahi öyle dediler bana. Çünkü ben tekstleri güzelce hazırlıyorum. Masaya, sandalyeleri kişi sayısına göre Şimdi bir konudan e, püf noktalarını vermeyin. Yarın öbür gün belki yine bir stüdyo koordinatörü <gülüyor> yapacaksınız. Niye siz elinizden alıverirler Bahadır Bey. Rakip yaratmayın bir yerde hiç problem değil seve seve Peki. ve orada hani, profesyonel tiyatrocularla bu işi yaparken çok memnun hissetmiştim kendimi çünkü çok iyilerdi gerçekten ee, Çetin Tekindol olsun Düştü asyalı olsun yani harika insanlardı o sıralarda o işi yapmaktan ve takdir toplamaktan memnundum ee, onu bir e, kısırla paylaştım bir kez daha Peki. o günleri Peki, anmış olduk görüşmek üzere hoşçakalın i̇yi iyi güle sağ güle olun. Nero demiş ki kusura bakan zoruna gidenler koordinatörlüğü ama küfür yok dedik Küfür yok dedik. Yok, yok ki zaten. Zora gitmek ne İçer, demek? İçerlekler koordinatörlüğü diyebilirsin sen buna. <gülüyor> tamam. Onu yani, öyle o şekilde kabul Ama zoruna gitme deyince ben orada bir şey alt metninde bir e, şey öge bul ya, Zoruna gitme Askerliğini yaptığın için öyle direkt küfür geliyor. Nasıl falan. şey koordinasyon ne bu laf bunun zoruna gidecek onu hemen not ediyor falan filan. Hayır ya bu, zoruna gidiyor. Senin... Mesela senin yanına geliyor. Daha doğrusu dinleyicimizin yanına geliyor. Hı. İşte ben benim şu şey çok zoruma gitti. Ee, o da bi... kusura bakma mı diyor. Kusura bakma. Bilginiz bilginiz olsun efendim diyor. Bundan sonra o da listesine yazıyor herhalde. Kaydediyor. Kusura bakma ama yani falan diyerek zoruna gideni uğurluyor herhalde. Yani zoruna gidenlerin kusura bakmaması gerektiğini açıklayıp net bir şekilde gene... dengeyi sağlıyor. Hayır, Çok kusur, güzel. Kusura bakanla zoruna giden aynı kişi ya. Ben, benim anladığım kadarıyla zoruna giden kişinin kusura bakmaması gerekiyor. Yani bir burada, tepki diyorsun. Kusura bakma. O tepki. Ha, böyle yani. dediğiniz zoruma gitti. Ee, kusura bakma ama böyle böyle. Ee, Ozan Bey demiş ki Ankara Olimpiyatları'nın koordinatörü olmak istiyorum. Ankara Olimpiyatları. Bence yakışır ya. Valla çok güzel. Olur. Ankara Olimpiyatları'na kısaca ne diyeceğiz? AnkPi. Ankibik nadamız lütfen olimpiği <gülüyor> olimpiğin Olim, bugüne kadar hep, hep ilk harfle şey yapıldı neden <gülüyor> yani ona yani, evet. onu da bir baş kaldırış yani olimpik anlamında ankipik. Kenan Bey demiş ki el ayaklı el ayak hareketlerini koordine etmek sayılır mı Doğru, Doğru. el ve ayak hareketleri koordinatörü Ona zaten tüfekli tüfeksiz hareketlerde var yapamayan da gasp etti sayılır tabii ya Ondan sonra başka G-R-K-M-T-Y-K isimli dinleyicimiz demiş ki simidin içine taşırmadan modifiye kaşar peyniri yerleştirme koordinatörü. Çok güzel. Çok doğru ya çok doğru bir şey bu. Bunda birinin ama... ilgilenmesi lazım yani bu ya, konuyla. O da çok ayrı bir yetenek gerektiriyor yalnız herkesin de yapabileceği herkesin Bizim harç bunu değil. Esnaf böyle malzemen bol diye göstermek için taşırarak yapıyor ama evde yerken onu taşırmaman lazım. Kimseye şov yapmıyorsun sonuçta kendine yapıyorsun. Ondan sonra Kandilemando demiş ki boş işler daire başkanlığının. Bak orada bir de daire başkanlığı var yalnız. O ayrı bir şeye girmiş. Başkan başkasın galiba anladım. Daire böyle. başkanlığı çok ayrı. O nasıl böyle? Ya şey gibi o... Yani koordinatörlük falan hikaye. Esas biz onu başka bir programda hangi dairenin başkanı olmak istersiniz diye ona ayrı bir program yaparız. <gülüyor> Ay Gökhan Bey demiş ki. E, Gökhan Bey değil. Gökhan Bey. Gekan. Eren Bey e, koordinatör olunmaz koordinatör doludur. Aha doğru. Müşavir koordinatör olmak isterim demiş. Güzel tekme atılamıyor bu ara diye onu düzenlemek istiyorum. Doğru. Çok doğru. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Hoş geldiniz İrem Hanım Ne yapıyorsunuz? İyiyim, paçamı katlıyorum. Siz nasılsınız? Paçanızı mı? Paça katlayanlarınız evet. çok olsun. Cuma günü paça katlamak hayırlara vesiledir. Teşekkürler. Oldu hayırdır mesafeli da bizi de şaşırttınız. <gülüyor> paça katlıyorum çok ciddi Yine bir şey yapıyor. İyi adam paça paça katlar keyifli la bader. İyi bari keyiflenmez ciddiyete hayran bir yapısı var. Hayır ben konuşmadım evet. dikkat ettiysen. Evet ne oldu aranızda bir şey mi oldu ben yokken? Daha konuşuyorum yani? ben yüzüme kapandı. Abi oh, anlamadım şekilde ben... aranızda bir şey oldu ben yokken. ben ben an, ben çok iyi anladım. Ee, herkes de anladı. Nedense bir tek eee İlem hanım anlamamış. Hayır söyler misin İlem hanıma? Eee evet neyse ne ben, kes, ben sohbetinizi kesmeyin. Buyurun Hı. siz devam edin. Oo oh, peki peki peki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben yanıtı vereyim sonra da kapatayım. Vay çok Yüzüm güzel ya. mi kapatacaksınız evet. gene? Yani Oktay'ın yüzüne mi kapatılıyor? Ay ben bu zaten yokum abi. Izledim. Teknik olarak öyle bir şey mümkün değil. Benim faille ilgili sorunum yoksa yok demiş. Kapatmamada gerek yok demek ki. Ben öylemişim ya. Evet yani. Tabii gerek zaten yok. Gerek. Evet. Çok, çok, çok güzel. güzel, çok güzel. Siz birbirinize çok güzel ya. Çok güzel. Yani bu kadar zamandır yoktum. Hiç bir kere bile aklınıza gelmedin mi İrem Hanım? Geldiniz tabi de yani olmayınca Olmuyor ne yapalım Yani yapacak da bir şey yok tabi <gülüyor> Evet twitter'dan mesajlara Bakmaya <gülüyor> devam ediyorum ben ee, Bakalım bakalım tabi Mesela demiş ki <gülüyor> Eee evet, neyin olmak istersiniz yani? Bu Twitter'da aşk kaçanların yani aşkı düşe koordinatörü olmak isterdim. Siz de yani Twitter'da aşk acısı çekiyorsunuz. Hiç, hiç samimi durmuyor orada. Nasıl? Nasıl ya? Ne oldu Ben ya... bir şey şahit değilim de olana. Siz ne görüyorsunuz? Yani hayır mesela tweet atıyor işte çok özledim. işte burada olsa kokusu dün gibi aklımda falan. Hiç hoş durmuyor bence Twitter'da. Ya onlar özlü söz falan paylaşıyorlardır. Siz hayır, öyle şey yapmayın. Ya, değil. Kişisel yani alma. Bir... Bir ünlünün bir sözü falan neyse de Sizin beğendiğiniz yani. bir, birisi de öyle bir şey mi paylaştı? Yok Oradan dolayı sizin... bir garezim de yok Vallahi yok ya Garez demedik zaten gücünüze gitmiş olabilir en fazla Zoruma da gitmedi gücüme de gitmedi <gülüyor> ama ben hoşlanmıyorum yani Onların başlarında durup ne yapmaları gerektiğini O zaman Twitter'ın başına bunu yani, bir evet. gönderelim bunu Siz bir mail olarak yazın Dear Twitter Kim to whom it may evet. concern diye başlarsın Jack Bey'e yazacaksın Bey. Peki İrem Hanım Peki, şey mi ya? sıkıntı burada? Erkekler mi yapıyor bunu daha çok kızlar mı yapıyor? İkisi de yapıyor zaten. Sorun o. İkisi de batıyor mu? Evet ikisi batıyor de batıyor. ama mi? acıtmıyor <gülüyor> mu? Evet. Peki İrem Hanım çok teşekkür ediyoruz efendim. Lütfen paçalarınızı abi, katlamaya lütfen devam edin. Tabii <gülüyor> bir tek bir teşekkür etti Dikkat edirsiniz. Bizi hiç şey yok. Biz de... <gülüyor> <gülüyor> Ya işte. Ben bunu çok güzel aslında bu bir küçük şey. Çik, çik, çik, çik, çik, çik, çik, çik, bir telefon daha alır yazmıyor. Bir telefon mı? daha Twitter'a bakarak Twitter'a bakalım. Ee, Burak Bey ne demiş atalım? ki kalkülüs 1 namı diğer math 119 onun koordinatörü olmak isterdim demiş. Math. Ya da oldum mu demiş. Ya onun dediği zümre başkanlığı ya ona girmez. <gülüyor> Hangi zümrenin başkanı olması yani, lazım? Yani, Başka i̇şte, matematik konu. zümresi başkanı, efendim, daire başkanlığı var, bir sürü şey var, hep karıştırılıyor. Bir de bir şey soracağım Oktay. Sen bilirsin, vekil harç ne demek? Vekil harç mı? Ha. Vekil Sayın harç. vekil harcım. Ya şey, eden ya. kişi. Evet, galiba öyle bir şifayir. Şey, öyle mi deniyor? Vekil Hı -hı. harç. Teşekkür ederim. Ben The Game of Thrones kitaplarından biliyorum. Yani atanmamış, a, as asil, asil olarak Sen şu spoiler verirsin yanlışlıkla, maazallah. Yani şey gibi. Asil değil ya. ya. Vekil, vekil, yani... Evet şey olmuyor ama vekille vekil, ile vekil harç arasındaki fark ne? Birisi vekilim, sayın vekilim, öbürü vekil harcım. Neyse o da ayrı ben bir programdayım. Vekil program harcım yapıyorum. denildiğini hiç duymadım. Vekil harcımız. Lord of the Rings'te falan da vardı değil mi vekil Valla galiba vardı. Bir, bir zihnime girdi de bir türlü çıkaramadım onu da sizle paylaşmak istedim. <gülüyor> yani şey yerine işte kral yerine görev yapan adam gibi bir şey oluyor ama vekilden ne fark var? İmza etkisi olmayabilir. Galiba belki. Vekaleten. Yani imza yetkisi. Vekilin mesela olur da vekil harcın olmayabilir. Günaydın efendim. Günaydınlar merhabalar. Kimden görüşüyorsa Merhaba. efendim. E, bizi de ben. Zıçlı Hanım. Hanım Buyurun var. dinliyoruz. Bıcılar. Merhabalar. Merhaba. Evet, şimdi ben nasıl dile geleceğim bilemedim de. Ben erkeklerin içinde çalışıyorum. Hep böyle olduğum yerdeki. Ne Öyleyim. erkeklerin içinde mi çalışıyorsunuz? Evet evet. evet. <gülüyor> böyle şey teknik personelin içindeyim. Evet, hı hı. Ee, olduğum yere sıkı yönetim getirmek istiyorum. İşe başladığımdan beri. Niye ne oldu Bir ki? Tahmin e, sürekli küsürler, ondan sonra evet. kapı sabı şey temizlikten bir haberler falan filan böyle. Ama sanki siz de bir yandan da böyle sinirleriniz bozulduğu için mi gülüyorsunuz? Yoksa hani bir yo, yandan... Yo, gülüyorum. Kendileri biliyorlar çünkü sık yönetim getirmek istediğimi. Yani eğlendilerler. Ona bir şey demiyorum ama... E... Ama koku, bir de yıkansalar diyorsun. Kokuyor dedim Kokmuş dediniz yani. <gülüyor> yok yani çok. dijdanımın <gülüyor> derdi çok, çok net aslında. Hanzoların içinde yaşıyorsunuz diyebilir miyiz net bir şekilde? <gülüyor> aynen, Erkekler aynen. direkt... Hepsine şey yapmıyorsun da yanlarında kim var, kimler bir aradalar bunun farkında olmadan takılan insanlar da. Küfürsüz konuşma koordinatörlüğü Aynen. diyelim mi o zaman Dicle Hanım buna? A, a, yani o da olur ya da şey sıkı yönetim e, koordinatörü falan filan da olur. Öyle bir şey de olabilir. İlla bir sıkı yönetim diyorsunuz. Ben. İlla bir <gülüyor> <derdi> sıkı <yönetimi. gülüyor> yönetim götürmek istiyorum. Ama o şimdi adınızı darbeçiye çıkarır. Onu da evet söyleyeyim. doğru. Sıkı yani yani yönetim evet. deyince darbeçiye gidersiniz. Biz beklemediğiniz konularda çıkabilir üstelik. Yani. İnsanlığa evet. çekme diyebiliriz evet. buna. Evet. Evet, ee, o kadar da de... kötü de değiller, yabancı değiller. Yo, yo. O kadar değiller. yo Ama... vallahi siz bir sürü şey söylediniz. Demek ki o kadar yabancılar, demek ki bunlara ihtiyaç var. Hiçlerinden birinden <gülüyor> evet, hoşlanıyor evet, musunuz var. yoksa, Dijanım? Hayır, hayır. Hiçbirinden mi oldu, hoşlanmıyorsun. Öyle şey hayır, öyle bir şey yapma. <gülüyor> Eke, ne yapayım? Çok seviyorum, hepsini çok seviyorum. <gülüyor> Ama birini daha fazla tabii <gülüyor> ki. Fazla. O kendini biliyor. Ya. Yok <gülüyor> yo, <gülüyor> öyle bir şey yok. Ya yo, yok biliyor biliyor. <gülüyor> Hayır, Dicle Hanım şey yapmayın canım. Dicle Hanım sizde var ya az hınzır <gülüyor> değilsiniz. Hayır şey gibi mi bu Kadir İnanır'ın <gülüyor> yaban, yaban <gülüyor> filmi gibi mi? Lütfen. Ya öyle bir şey Seviyor musun seni? Hiç normalde böyle birisini <gülüyor> seveceğimi <gülüyor> düşünmemiştim ama. Böyle bu Aha. hanzo adam, bu küfürlü konuşan, bu Kadir gibi birileri yok mu orada? Öyle bir şey olsa daha eğlenceli olur. Valla Dijanım yani eğlenceli biz genel alırdım. genelde takılırız dinleyicilerimize böyle söyleriz falan. O, Biliyorum. Yani ama sizin verdiğiniz tepkiden sonra ben nedense sizce? <gülüyor> oldu. oldum Yok hiç öyle bir şey yok falan diye Böyle tepki verince şey, bir şey, şey oldu. Yok. Demek ki var bir var. var. Benim aklıma düştü. Demek yani ki şimdi. içlerinden bir keşke Kadir inanır var. A, tamam. Ahi, keşke olsa. hakikaten tamurum daha eğlenceli olur. Allah Allah. O zaman ama sizde hayatınızda eğlenceliyoruz o zaman. Var. Çok eğlenceli çok eğlenceli Haberlerinizi Güzel. bekliyoruz Güzel. Hadi hayırlısı Çok teşekkür ederim Sağ olun Tamam tamam Hadi. Tamam vereceğim haberleri Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Teknik eski. olarak hemen şey yapmamız lazım Yani ofis kaç başlamamış gibi yapmamız lazım Çünkü sonra fulya geliyor bağırıyor Bağırıyor hem de nasıl ağza gelmedi Hem bize bağırıyor hem radyoda bağırılıyor sonra <gülüyor> Ve dövünüyor. Buyurun Oktay Bey. O zaman bir toparlama yapalım. Twitter'dan e, hepsini okuyamadık tweetlerin ama vekil harç bir yemek adıdır Milas'tan demiş Görkem Bey. Onu bir söyleyelim. E, aynı zamanda herhalde e, bir öyle bir yemek mi varmış ya? Bir sorar mısın Fairel sen Görkem'e. Ben söyleyeyim. Ben ne olduğunu anladım o yemeğin. Bir kere zeytin bir yemek. Hı hı. İçine harcı bol. Et yerine kıyma yerine orada bulgur koyuyoruz efendim vekil. Filtre kahve ve benzer neşriyatlar koordinatörüyüm ofiste demiş Kerten Kerem. Ondan sonra Çok kritik adam ya ve de yani stresinin çok yüksek olduğu bizim radyoda sabah kahve olmama durumunda nasıl sinirlendiğimizi düşün yani herkes Kerten Kerem'e yükleniyordu. Nasıl kahve bitti ya daha geçen gün sen kavanoz almadın mı Keremciğim? Diye. Yani 200 gram nasıl üzeri. bitti abi diye öyle bahsediyorlar. Ondan sonra bakayım Yaz Bey galiba e, Dublin'de mm, Dublin e özellik... kucak dolusu sevgiler. Dublin. <gülüyor> Özel bir bira dolum koordinatörü olmak isterdim demiş. Hı hı. E, i̇yi olur demiş. Bu hani siyah biralar siyah, var ya. Siyah. Ondan sonra zararlı sağlığa zararlı. En Sağ... zararlı. Alkol en... sağlığa zararlıdır. Hı. Ondan alkolün sonra alkolün sağlığa zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Cezayi ehliyeti umutundan yenilmiş de mesaj <gülüyor> mesajda gitsin diye Kamu, spot. kamu spotu susuldu. yaptım ya. Şurada kamu spotu doğru, yapman bile kamu da sonu hep sessiz bitiyor. <gülüyor> kamu spotu koordinatörü. Vallahi Mesela bir spot var. yapacak olsanız, neydi? bunu da ayrı bir programda bir kamu spotu yapacak olsanız, neyin spotunu yapmak isterseniz bunu da ayrı bir programda Ayrı bir programda onda da konuşalım. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz tüm dinleyicilerimize ve e, küremizi döndürüyoruz. Fulya beni buradan cimciriyor, onu söyleyeyim. Evet, tamam. doğru, Ses çıkarmıyor belki ama cimciriyor. Lütfen bir an önce toparlayacak şeyimiz olsun. Fahir küre senin o tarafa doğru yuvarlandı. Ah yuvarlanan küreyi tutuyoruz. Hop kaldırıyoruz bakalım. Gözlerimizi hafif kısarak okuduğumuz zaman. <gülüyor> da ba, da Bahadır. Evet Bahadır Bey'i tebrik ediyoruz. Walk and Bizden kocaman yeme bir yemek yazandı. kazandı. O zaman sevgili dinleyiciler hepinize şöyle diyelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Başka da sabaha, bir şey gelmiyor yani o da var. Yeni haftada maceralar içinde güneşli bir sabahta uyanalım. Bir gün bir gün olacak